Dinimiz tiba dinidir bunu bil Kur'an ve sünnet Dışında ne varsa sil Dinimiz tiba dinidir bunu bil Kur'an ve sünnet Dışında ne varsa sil Keşkri yakıyaz. Ver değil din kamildir size gerek yok ey cahil Keşifri yakı yaz ver değil din kamildir size gerek yok ey cahil Her asrın başında mücadidler geldi Vahye uydular, reddediler taklidi, her başında mücadidler geldi. Vahye uydular, reddediler taklidi, İlafa yüzü umarsan tevhidi. Kitap ve sünnete arz et çiz kilidi Hilafa göz yumarsan yıkar tevhidi Kitap ve sünnete arz et çiz Gaflet etme bir an, uyumuyor düşman Bu yolda geri kalan olur bin pişman Gaflet etme bir an, uyumuyor düşman bu yolda geri kalan olur bin pişman Sabret başa gelene bunlar imtihan Selefin menheciyle düzelir cihan Sabret başa gelene bunlar imtihan Selefin ile düzelir cihan Akide menheş birbirinden ayrılmaz Başka yol tutan ebedi iflah olmaz Akdemen hiç birbirinden ayrılmaz başka yol tutan ebedi iflah olmaz zaman alevi Ozun süre parlamaz Vahya oyan ahır, gider yolda kalmaz zaman alevi Ozun süre parlamaz Vahya oyan ahır, gider yolda kalmaz gider yolda kaldımaz.